Mümtehine Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey iman sahipleri, düşmanımı ve düşmanınızı dostlar yerine tutmayın. Onlar size haktan geleni inkar ettikleri, Rabbiniz Allah'a inandığınız için peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkardıkları halde, siz onlara sevgi sunuyorsunuz. Benim yolumda gayret sarf etmek, benim hoşnutluğumu kazanmak için seferber olduğunuz halde, İçinizde onlara sevgi gizliyorsunuz. Sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da en iyi ben bilirim. Sizden kim bunu yaparsa denge yolundan sapmış olur. Onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar. İnkara sapmanızı isterler. Kıyamet gününde ne hısımlarınızın ne de çocuklarınızın size hiçbir yararı olmaz o sizi birbirinizden ayıracaktır. Allah işleyip ürettiklerinizi açık açık görmektedir. İbrahimle beraberinde olanlarda sizin için çok güzel bir örnek vardır. Hani onlar toplumlarına şöyle demişlerdi: Biz sizden de Allah dışındaki kulluk ettiklerinizden de uzağız. Sizi tanımıyoruz. Sizinle bizim aramızda siz Allah'a yalnız Allah'a inanıncaya kadar sürekli düşmanlık ve nefret olacaktır. Ancak İbrahim babasına şöyle demişti. Senin için hep af dileyeceğim ama Allah'tan sana gelecek şeyi geri çevirme gücüm yoktur. Ey Rabbimiz yalnız sana güveniyoruz, yalnız sana yöneliyoruz. Dönüş yalnız sanadır. Ey Rabbimiz bizi küfre sapanlar için bir fitne imtihan aracı yapma. Bağışla bizi ey Rabbimiz. Sen... Yalnız sen sonsuz kudretin sonsuz hikmetin sahibisin Andolsun onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenlere çok güzel bir örnek vardır Kim yüz çevirirse şunu bilsin ki Allah sınırsız zengindir Tüm övgülerin sahibidir Olabilir ki Allah sizinle onlardan düşman olduklarınız arasına bir sevgi koyar Allah'ın gücü her şeye yeter Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Allah sizi din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Allah adaleti ayakta tutanları sever. Allah sizi ancak din hakkında sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran, çıkarılmanıza yardım eden kimselerle dost olmaktan yasaklar. Böyleleriyle dost olanlar zalimlerin ta kendileridir Ey iman sahipleri Mümin kadınlar hicret ederek size geldiklerinde Onları imtihan edin Allah onların imanlarını daha iyi bilir ya Eğer onların mümin hanımlar olduklarını anlarsanız Onları kafirlere döndürmeyin Ne bu mümin kadınlar o kafirlere helaldir Ne de o kafirler bunlara helaldir bu kadınlar için harcadıklarını o kafirlere geri verin. Mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde bu kadınları nikahlamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Kafirlerin iffet ve nikahlarına yapışmayın. Kafirlere gitmeyi yeğleyen kadınlar için harcadıklarınızı onlardan geri isteyin. Onlar da size gelen mümin kadınlar için harcadıklarını geri istesinler. Bu Allah'ın hepinize buyruğudur. Aranızda hüküm veriyor. Allah alimdir, hakimdir. Eğer kafirler tarafına geçmiş eşleriniz yüzünden bir şeyleriniz inkarcılara gider, sonra da onlardan size kaçan kadınlar yüzünden ödeme sırası size gelirse, eşleri gitmiş olan müminlere harcadıkları miktarı verin. Kendisine inandığınız Allah'tan korkun. Ey Peygamber! inanmış kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup ortaya sürmemeleri, iyilik ve güzelliği belirlenmiş bir işte sana isyan etmemeleri hususunda seninle beyatleşmek isterlerse onlarla beyatleş ve onlar için Allah'tan af dile. Kuşkusuz Allah gafurdur, rahimdir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir toplulukla dostluk kurmayın. Çünkü bunlar ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Tıpkı kabir halkından olan inkarcıların ümitlerini kestikleri gibi.